Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri bir günlü sadasından daha merhaba. Efendim yine bir senenin uzun maratonunun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kıymetli hocamla her hafta sizinle buluştuk. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ile söyleştik. Bu söyleşileri sizler izlediniz. Sağ olun, var olun. Çok güzel bir Dönüşler oldu bize. Çok güzel sözlerinizle karşılaştık. Bu da bize bahtiyarlık verdi, şevk verdi. Yine güzel bir ödül aldı programımız. Güzel Türkçe ödülü aldı. Evet. Bununla, da, bununla da kıvanç duyduk. Çünkü dilimizi güzel, layıkıyla konuşabilmek bize sadece mesuriyet, sevinç verecektir. Bunun fark edilmiş olması ve ee, ödüllendirilmiş olması da bizleri mesur eyledi. Evet Kıymetli Hocam 4 sene olmuş. Ya öyle ya. Zaten mülakiyiz Bezmi Ezel'de diyor ya Üstad. Evet. Yani Bezmi Ezel'de e, mülaki olan ruhlarımız e, inşallah burada buluştu. Buradan güzel bir titreşim, güzel bir sinerji çıktı Kıymetli Hocam. Elhamdülillah. Biz, biz sizin yani ben sizin dizinizin dibine oturmakla çok kendimi bahtiyar hissettim. Estağfurullah. Ee, yani bir büyüğümden bir gönül insanından ders alıyor gibi daima hissettim. Eksiklerimi yamayacak yeni şeyler öğrendim. Estağfurullah. Ee, ve bu geleneğin de ne kadar mühim bir şey olduğunu idrak ettim. Yani günümüzde Böyle dizinin dibine oturabildiğimiz büyüklerimiz olabilseydi, o silsile devam etseydi, yani bu toplum başka bir şey de olabilirdi. Olur inşallah Kemal Bey. Ya bundan sonra bakarsınız olur Allah'tan hiç ümit kesmedik, kesilmez. yani Olur inşallah. Bu kendiliğinden gelişen bir hadise oldu. Yani zahiren öyle görünüyor ama tertibi hak böyleymiş. Erkam Radyo bize imkan tanıdı. Biz de onun açtığı kapıdan bir besmeleyle yola revan olduk ve bir format çıktı ortaya. Siz de her zaman söylüyorsunuz, bizim evde de konuşuluyor. Soruyorlar ne konuşacak? Allah bilir, bilmiyorum diyor bir, <gülüyor> bir şey söyler. Zuhurata tabiiz. <gülüyor> Zuhurata tabiiz. Evet yani böyle aktı hadise. Sohbet böyle bir şey idi yani eskiden ve insanların sohbete çok ihtiyaçları vardı ve buna zaman ayırıyorlardı. Şimdi insanların koşuyorlar yani bir gayeleri var, bir planlanmış gayeleri var. Zuhurat sanki rafa kalktı gibi ama hiçbir zaman rafa kalkmaz. Ben bu sohbetlerde şunu gördüm, ben oral kültürden yani sözlü kültürden gelen bir insanım. Okuma bende ikinci planda kalıyor. Sizde ise okumanın çok önemli olduğunu gördüm. Bu da aramızdaki nesil farkını ifade ediyor. Yani siz benim söylediklerimi güncel okumalarınızla sadece yerli değil, uluslararası okumalarınızla destekliyorsunuz. Bu da bana şunu ifade ediyor. Allah'ın Rahman ismi bütün toplumlara hitap ediyor. Bütün toplumlar o büyük şemsiyenin altında. Biraz evvel Rilke'den bir önceki toplantıda okudunuz. Rilke yazın gelişini bir manada sabra bağlıyor. Ey insan diyor. Yani sen sabredenlere gelir diyor. Sabredenlere gelir diyor. Ve işte bu aynı aynı şekilde buradaki yaz ister bildiğiniz yer mevsimini alın isterseniz manevi yaz mevsimini alın sıcak rahat temiz bir zaman bu sabrın meyvasıdır. Bu bizde de böyle. de işte Avusturyalı bir adam, yanılmıyorsam ya veya bir Alman, Rainer Maria Rilke, 1900'lerin başında yaşamış falan falan yani. Hiçbir zaman ayrı görmemek lazım. Bizim bu sohbetlerimizde kendiliğinden aktı, gitti. Bir sistematiği yok gibi görünüyor ama esasında var. Hep aynı yere bağlanıyor bu sohbetler. Nedir o bağlandığı yer? onun yolu, onun yolunun bize aktarıcıları, onların muhabbeti, onların hakikati o tarafa doğru bağlanıyor. Hatta ben zaman zaman, ya biz hep tekrara mı düşüyoruz? Kendime sordum bu soruyu. Sonra yakınlarıma da sordum. Özellikle 40 yaş kuşağı, bu 40 yaş kuşağı enteresan bir kuşaktır. Bütün tarih boyunca böyledir. İnsan 40 yaşına kadar epeyce dünyanın peşinde koşar. 40 yaşı gelince ya ben ne yapıyorum, neredeyim? Bundan sonrası ne, öncesi ne muhasebeyi yapar? 40 yaş kuşağından aldığın cevap şu oldu. Devam edin. Hiç tekrar düşmüyorsunuz. Tekrar düşseniz bile o tekrar değil. Niye? Çünkü zaman geçiyor. Zaman geçiyor. Hayat değişiyor. Aynı şeyi söyleseniz bile o aynı şey değil diyorlar. Kelamin, e çok güzel tabii. Meşhur Heraklit'in hiç kimse <gülüyor> Aynı ırmakta iki defa yıkanamaz diye. Evet, evet, evet. Evet, yani ben o lafı diyor ki mesela üç sene evvel dinlemiştim veya beş sene evvel içmiştim. Ama o zamanki manası başka, şimdiki manası başka. Söz aynı söz. Tabii. Peki diyor, 20, 15, 10 sene sonraki manası da benim için başka olacak diyor yani. Ee, bu da beni şeye sevk etti yani biraz e, müşteri oldum yani vicdanın. Çünkü acaba diyorum hep aynı şey mi söylüyor insanlar bıktılar mı böyle gelişti hadise? Bir de tabii yani sizin o okumadan gelen ee dikkatiniz ee çok güzel bir şey insanlara bazı şeyleri anlatıyor. Benimkisi de sözlü bir kültür. Ben de okudum ama sizin kadar değil. Hele şimdi. Yok efendim, o okun onu kabul edemeyeceğim. Sizin okumalarınız benim boyumu aşar benim benden daha fazladır şimdi tevazu buyuruyorsunuz ama izleyicilerimizin kafasında ruhunda farklı bir istifam kalmasın diye ben de müsaade ederseniz tavsiye edeyim onu sizin çok okuduğunuzu çok o konuda da yüklü olduğunuzu heybenizin çok dolu olduğunu biliyoruz ama yani hakikaten kıymetli hocam ben de hayranlık celbeden bir şey var ben Çocukluğunuzdan itibaren maşallah nasıl bir dimasa o, bütün o büyük insanlardan, gönül erbabından duyduğunuz inci tanelerini saklamışsınız. Çok dua ettiler. Bana galiba da onun da tesiri var. Yani o acayip bir şey oldu. Mesela ben şimdi çocukluğumu hatırlıyorum. Ee, bazen çok sıkılırdım. Ama o sıkıntıyı belki sabırla, belki disiplinle, Belki onların nazarından gelen bir başka ferahlık vesilesiyle bende yani bir e, psikoz mu dersiniz ona sizin dilde bir şeyi var. Yani i, ileri yaşta bir büyük pişmanlık telafisi mümkün olmayan bir sıkıntı. Bu hiç olmadı yani. Onun şey nedir? Bir nevroz mu? tam bilemiyorum sizin tabirlerinizi. tabii ki sıkılıyorsunuz zaman zaman. Ama belki nazarları, belki duaları bilemiyorum. Ve onlar kaldı. Bu bir kabiliyet mi? Evet. Bana ait mi? Hayır. Dua vardı üzerimde. Onu size söyleyeyim. E, ve mesela şöyle söylerlerdi. Hatırınızda bulunsun efendim. Belki lazım olur. Ben şimdi anlıyorum. Ne kadar güzel, ne kadar zarif bir sözü tevdi etme şekli. <gülüyor> ben şimdi hatırınızda anladım. bulunsun efendim. Belki lazım olur. Hatta ne? şöyle yani hatıra halinizde bulunsun efendim. Ben orayı kestim, sansürledim. Yani hatırınızda hatı aninizde bulunsun efendim belki lazım olur. Şimdi hatırlıyorum. Yani yıllar sonra bir kurumsal kanal açılıyor ve orada ünlü bir psikiyatr ben de şimdi söyleyeyim hem hekim hem hakim bir psikiyatr. Aramızda bir nesil farkı var. Mesela ben şimdi çok gençlerle anlaşamıyorum. Benim anlaştığım 40 yaş ve üzeri yani ruhen irtibatta olduğum çocuklarla da konuşuyorum. Onlarla belli bir noktada iş bitiyor. Diyorum ki onlara bakın şöyle şöyle olursa ancak beraber bir ortak zemin bulabiliriz. Demek ki işte bu zaman için lazımmış. Bir de tabii bu modern bir iletişim vasıtası. Radyo ve kitap. Bunlar bizim zamanımızda yani 50'li yıllarda işte bize bunları söylerken insanlar umutlarda bulunurken Böyle bir şeyler yoktu ve biz düşünemezdik. Yani bizim mahfillerden böyle bir radyo olacak, kitaplar basılacak, insanlar okuyacaklar, yok YouTube'a çıkacak vesaire aklımıza gelmezdi. Demek ki Cenab-ı Allah böyle imkanlara da hazırlamış vesaire böyle gidiyor. O günlerde yani sohbet muhitlerinde merhametle ve şefkatle bize baktıklarını anlıyorum büyüklerin. Buna babam da dahil, onun muhitindeki büyük zavatta da dahil dua ile baktıklarını anlıyorum. Onlar da ne olacağını bilmiyorlardı ama üstün niyet besliyorlardı, iyi emelleri vardı ve çok dua ediyorlardı. Söylemişimdir size, bu belki sohbetlerde de geçti. Üniversiteye giderken rahmetli peder her sabah derdi geleceksin, benim elimi öpeceksin ve bana Allah'a mı aldık diyeceksin. Ben de sana dua edeceğim. Bu bir seramoni olarak. Yani işte 17 yaşındasınız, artık vefalisesine gitmiyorsunuz. Taksim'e çıkıyorsunuz. Yani <gülüyor> 1959'un Taksim'ine çıkıyorsunuz, Beyoğlu'na gidiyorsunuz. Ve Teknüm Üniversitesi'ye gidiyorsunuz. E, Elini öpüyorum, kısa bir dua ediyor. Birkaç cümle. Ama ben şimdi anlıyorum ki bana bir zırh giydiriyor. Üniversite talebesiniz. Teknik Üniversite çok popüler bir mektep. Taksim, Beyazıt, Beyoğlu, Teknik Üniversite her türlü imkan tırnak içinde var. Ve modernist, pozitivist bir mektep sizi her istikametten yakalayabilir. Bu çağda ona, o çağda onu anlamıyordum. Sizi zırhlıyor doğasıyla. Evet. Ve yani hiçbir şey söylemiyor. Şöyle yapma, buraya gitme, şuna bakma, şunu etme gibilerinde Aslında siz o duayı yüklendiğiniz anda zaten ayrı bir mana ekibinde korunarak gidiyor, korunarak geliyorsunuz. Değil mi? Değil mi? Evet. Böyle oluyor yani nazarıyla, bakışıyla, kelamıyla. Bir küçük ritüel, bir dakika. Yönetli hocam o güzel insanlar yaşadıklarını e, kendilerinden sonraki nesillere aktarmakta zorluk çekmiyorlardı. Çünkü o nesiller o hayatı onların üzerinde görüyordu. Şimdi galiba biz yaşamadıklarımızı birilerine aktarmaya gayret ettiğim zaman, bizden sonraki nesillere aktarmaya gayret ettiğim zaman bizim üzerimizde eğreti durduğu için İnsanlar sorabiliyorlar ya iyi de yani senin şu haline bak <gülüyor> diye diyorlar. Yok sizin şirket yani, mevzu değildi ama bu genel olarak. Yok yok bizde maalesef e, yani bu şeylerden e, bize düşen payı alalım e, bu eleştiriden kendi nefsimize düşen payı alalım. Ama yani yaşanan halin e, sıcaklığı, samimiyeti bence en büyük mürebbi, en büyük terbiye edici oluyor. Değil mi? Ruh, ruh, yani, onu hani, ben şeyi hiç unutmuyorum siz dediniz ya ben e, sizin evinizde dedim e, kimdir mürebbi yani e, evin reisi kimdir siz dediniz ki buyurdunuz ki bir sohbette evet. bizim e, e, evimizde evin reisi Resulullah'tı evet çok çok e, mühim bir şey bence bu yani Resulullah aramızdaymış gibi selam üzerine olsun, yaşayabilmek, onun varlığını hissedebilmek, bu insana bambaşka bir incelik, e, bambaşka bir ruhaniyet verir diye düşünüyorum. Ve hiç ağırlık yoktu Kemal Bey, onu da söyleyeyim yani ters anlaşılmasın. Hiçbir Hı -hı. kesafet yoktu, bütün beşeri zaaflarımız eyvallah ama tahsiye edilecek. Siz sordunuz bu çok mühim bir soruydu benim için. Dediniz ki sen ergen oldun, siz evet. tabii ne juvenil psikiyatristim onda uğraşıyorsunuz. Siz. Onunla da uğraşıyorum. Tabii. Öyle bir ikiz da var yani. Var tabii. O acayip bir şey yani ben de oldun bilmem ne filan bizim işte eski zamanda şey akil bali dediğimiz hadise. Şimdi ben bakıyorum peder otoriter bir adam ama otoritesi kendinden kaynaklanmıyor. Ciddi bir adam ciddiyeti kendinden kaynaklanmıyor. Kendisi de istikametini Cenab-ı Resulullah'a göre ve kesafet yüklemiyor. Tabii valide de burada çok yardımcı. Yani o da bir anne şefkatiyle O da Resulullah'a olan sevgisi, muhabbete bağlılığı. zafı var mı var. Allah affetsin diyor. Yani peygamberimizin güzeldirmedik inşallah diyor. Böyle bir ortamda büyüyorsunuz. Yani ben aldım, evet. verdim, gittim plan değil. Atıf hep oraya ve kısa, Benlik yok. Benlik benk yok. Evet. Benkıbe anlatılıyor yani. Evet. Sirinebiden i Nebi'den hadiseler anlatılıyor insanlara ve siz onlarla besleniyorsunuz. Sonra hayata atıldığınız zaman zaten siz yüklüsünüz. Yani bir manada zihninizde ve kalbinizde bir biçimlenme olmuş. Sonra tanıyorsunuz öbür etkenleri ve bir zaman sonra bir dengeye giriyor hadise. Dolayısıyla böyle. O bakımdan yani insanları da bezdirmeden çünkü bir de mahalli şartlar var. zamanı getirdiği şartlar var. Bezdirmeden yavaş yavaş muhabbetle, şefkatle, sabırla, teslimiyetle ve dikkatle bir sünnet-i seniye iklimi kurmak mecburiyetindeyiz. Tekrar. O çok mühim bir hadise. Sünnet-i Sen'i iklimini de yine onlardan öğrendiğim bir şey. Peygamberimizin varisleri var. Bunlar ulema hazaratı. Her birisi bir veya birkaç niteliğine varis olmuş. Onlarla ülfet ederek, onları dinleyerek, onların yaptıklarına bakarak biz de kendi efal ve harekatımızı tanzim ediyoruz. Nasıl davranacağız, nasıl selam vereceğiz? Nasıl oturacağız, nasıl kalkacağız, nasıl yemek yiyeceğiz? Her zaman söylüyorum. Ben işte böyle 13, 14, 15 yaşlarında sol kolum kuvvetli çocukları kol göreşinde yeniyorum. Orta mektep, lise bir falan yapardık kol göreşi. Rahmetli valide böyle yapma dedi. Niye dedim? Öyle yani gençsiniz niye yapmayayım falan. Baban anlatsın sana dedi. Peder de söylemiş ona tabii. O da bir vesileyle... Hazreti Peygamber'in sağ elle yemek yemekten, sağ ayakkabıyı giymekten, paltoyu sağ elle giymekten sünnet-i seniye olduğunu söyledi. Benim için o anda bitti hadise. Şu anda aradan geçti belki 60-65 sene. Hala öyle niye bitti diye düşünüyorum. Ben Hazreti Peygamber'i görmedim. Kitabını okudum ama peder öyle bir Hazreti Peygamber imajı çizmiş ki bende. Düşünceleriyle, duygusallığıyla, sonra eylemiyle ama düşüncesi ve duygusallığıyla onun o söylediği söz işi bitirdi. Bugün hala zaman zaman böyle sosyetik muhitlerde çatalı sol ele alıyorum, bıçağın sağ ele alıyorum. Sonra tövbe estağfurullah deyip içimden kimse fark etmeden gene sağ elime geçiriyorum. Niye? E çünkü etkisi kalmış bende ruha, o dangasını vurmuş. Peder eğer öyle bir imaj çizmeseydi, ben Cenab-ı Peygamber'i kitaptan okurdum, bir yere kadar mutlaka takip ederdim ama bu hassasiyeti gösteremezdi diye düşünüyorum. O belli bir yaşta oluyor. O, o yaşta o terbiye alıyorsunuz, ruh biçimleniyor. Artık ondan sonra onun geri gelmesi mümkün değil. Dolayısıyla her yaşın alması gereken, yapılması gereken işleri var diye düşünüyorum. İşte o, o yaşta oluyor. Aile muhiti. Sonra büyüyorsunuz, gelişiyorsunuz. Öyle gidiyor. Geri dönüp o yaşta tekrar yaşamanız mümkün değil. Hayatta başka bir şeyi tanımadan, başka bir tada, başka bir biçime ermeden, İslam medeniyeti sizi yakalıyor ve kendi biçimini size tatlı ve sevdiriyor. Mühim olan taraf o. Evet. Rahmetli babam Siyah-ı Nebi'den anlatırken Hı hı. Zaman zaman gözü yaşlanırdı ve sesi titrerdi. Ya. Biz onu hissederdik. O zaman susardık. Hiç ses çıkarmazdık. O bir bir an o, birkaç saniye devam eder sonra tekrar. Çünkü adam şey, muallim aynı zamanda yani. Yaşadığı hadisi anlatıyor, tevkilerde adeta yaşıyor ama kendini kaptırıyor. O ruhaniyettir bizi yakalayan. Gözü yaşarıyor, onu görürdük biz anlardık yani. Evet, evet, evet. O, o iklimi, o ruhaniyeti her daim taşımamız e, niyazıyla. Kıymetli hocam, biz burada bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Sohbet bir anlamda da bir dinleme sanatı. Evet. Yani günümüzde insanlar birbirlerini çok az dinliyorlar. E, belki bu programın revaç bulmasındaki e, sebeplerden bir tanesi de biz tatlı tatlı sohbet ediyoruz. <gülüyor> Hararetli değil. <gülüyor> evet, evet. Birbirimizi dinlemeyi bilerek. Ee, evet, çünkü evet. günümüzde çok konuşuyoruz ama az dinliyoruz. Herkes konuşmak istiyor ama kimse dinlemek istemiyor. Herkes kendi avazı gök kubzeyi dolaşsın istiyor. Fakat e, başkasının hikayesini dinlemeye gönülsüz. Ee, bir sohbet sadece biz konuştuğumuz zaman gerçekleşmiş zannediyoruz. Bütün bunlar hep yanılgı. Dinlemek bir tepki değil halbuki. Bir bağlantı, bağ kurabilme hadisesi. Bir sohbeti veya hikayeyi dinlerken aslında biz ona katılmış oluyoruz. Tepki vermekten önce ona katılmış oluyoruz. O elimin bir parçası haline geliyoruz. Hakiki bir sohbet dediğimiz zaman masada bulunan herkesin kendini iyi kötü ifade edebildiği ve herkesin de Karşılıklı anlaşılma duygusuyla oradan ayrıldığı bir sohbettir. Yani söylediğim anlaşıldı, muhatabım beni anladı, bir anlaşılma ortamı burada zuhur etti. E, sohbet budur. Dikkatle dinleyen kişinin ödülü kendisini de daha iyi anlamış olarak oradan ayrılmaktır. Hem sözüm anlaşıldı hem de ben kendimi daha iyi anladım. Çok Sağ olun cool. efendim. Sizlerin sizin e, ustalığınızla sizin Tabii ben dahili tedrisinizde oturarak kendimle ilgili de pek çok şeyi e, fark ediyorum ve kendimi geliştiriyorum. Çok şükürler olsun. Evet. Bu da benim mazariyetim oldu. Evet, ee, ben de öyle. Ben de öyle yani. Bir de şeye değineyim. Siz daha önce bir tipoloji üzerinden bu kişi e, bu tarzı eleştirmiştiniz. Bir de konuşma narsistleri var hocam. Konuşma ya. narsisti kendi sesine hayran Dinlemeye razı olmayan kişi. Kendi sözünün ivasıyla baştan çıkar. Oradaki aksinde boğulur. Kendi kendini dinlemeye doyamayan vaizdir. Bunlar susmayı bilmezler. E, hep monologtur, hep konuşurlar. Kendi sözleriyle karşıdaki insanları e, boğarlar. E, bazen ben e, bir restorana gidiyorsunuz. Yan masa ister istemez yüksek sesle konuştuğum zaman dikkatiniz oraya celbolunuyor. ...ya bakıyorsunuz 40 dakika boyunca bir kişi konuşuyor. Karşısındaki susmuş oturuyor. <gülüyor> Yazık değil mi diyorum bu? Bu insana eziyet ettiğini farkında değil misin? En mübarek diyorum içimden. <gülüyor> yani 40 dakika konuşuyor ve karşısına en ufak bir e, söz hakkı vermiyor. E, yani sohbet biraz benim konuştuğum, biraz muhatabım... Evet, bu konuştuğum. değil tabii. tabii. E, dinlemenin hayrın başı olduğu değil mi... Bir evet. insanı dinleyerek anladığımız, dinleyerek uzlaştığımız, dinleyerek Bağkur'da e, kurduğumuz bir hadise. Hani bir söz vardır halk arasında yaygın bir şeydir. Allah insana iki kulak bir ağız vermiştir. İki işitip bir söylesin diye. Evet. evet. Zaten malumunuz mesnevi de mesnebezney diye başlıyor. Dinle ile başlıyor. İlk öğütü dinle. Dinle ki bir şey öğrenesin. Dinle ki bir evet. şey öğren Evet. evet. Böyle. E, inşallah hayır olur. Bizim de nasibimiz varmış. Böyle bir imkan, böyle bir mecra açıldı, böyle bir kanal açıldı. Bir şeyleri aktarmaya vesile oldular. Çok teşekkür ediyoruz. E, biz de işte e, elimizden, dilimizden geleni söylemeye çalıştık. Hayırlı vesile olmuşuzdur inşallah diye düşünüyorum. İnşallah. Konuşurken de sizinle diyalog içerisindeyken de ee, insanda çok yeni açılımlar oluyor. Zihin daha evvel hissetmediği, daha evvel yakalayamadığı incelikleri sohbet sırasında yakalıyor. Hatta küçük küçük notlar ortaya çıkıyor. Benim çalışma tarzım öyledir. Önce bir çatı ortaya çıkarırım. Bu çatıyı sonra tamamlamaya çalışıyorum küçük detaylarla. Bu böyle sürer gider. Belli bir olgunluğa gelince de bunu artık ya kitap halinde ya konferans halinde ortaya dökerim. Çünkü üzerimde düşündükçe ilk genel geçişte e, hissetmediğiniz, fark etmediğiniz e, hususlar e, gündeme geliyor. Bazen onlar olayın serini değiştirecek niteliğe de bürünebiliyor. Kurduğunuz zihinsel modelde veya duygusal modelde veya öncelediğiniz yazarlarda, düşüncelerde. O bakımda sohbette büyük feyiz vardır. Sohbet belki metodolojik bir yapı az etmiyor ama esas itibariyle onun da kendine has bir yapısı var. Onun da kendine has bir yöntemi var, bir metodu var. Bu sohbet hele böyle gönül sohbeti, dost sohbeti oluyorsa ki yani bizim anladığımız sohbettin temeli yine eskilerden şerefi sohbetle nasiplenmiş. Kim? Ashab-ı Kiram azaltı. Şerefi sohbet, peygamber sohbeti. Efendimiz her sabah namazından sonra ashabıyla mübahese ediyor. Sohbet, bahis konuşuluyor, mevzu konuşuluyor. Bu, bu sohbette, hayır üzere olan sohbette mutlaka ve mutlaka tecelliyat var. Kalbe bir iniş var. Ve e, herkesten e, bir, bir feyiz gelebilir. Yine eskilerin sözüdür, çok söylenirdi. Defteri divane sınmaz. Söz gelir divan eden. O bakımdan karşınızdaki adamdan hiçbir şey unmayı öyle bir o yanlışa girmemek lazım. O sizin yemek 40 dakika konuşan adam onu söyleyin. Karşılık adama söz hakkı versin. Öyle bir söz çıkar ki o Tabii. 40 dakika konuşan adam hareketle içinde kalır. Tabii. Ya ben ne yaptım der yani. Bütün konuştuğunun belki boş olduğunu fark <gülüyor> eder. Değil, <gülüyor> mi? Değil mi? Dinlemek, muhatabımıza bir yer açmak gönlümüzde. Yani ona dikkat ettiğimiz zaman diyoruz ki sen dinlenmeye layık bir insansın. Seni gönlüme misafir ediyorum. Evet, evet. Bir insanı dinlediğimiz zaman onun ruhunun bizim ruhumuza dokunmasına müsaade ediyoruz. Ve bu iki ruhun birbirine değdiği anın mucizelerine kendimizi açıyoruz demektir. Evet. Her insanın bizim ruhumuzdaki mucizeyi uyandırmasına, hayatın canlılığı içimize uyandırmasına izin veriyoruz demektir. Yani kulak verdi, hikayesine kulak verdiğimiz kimse bizi boş çevirmez. Hikayelerini gönül rızasıyla dinlediğimizi e, hissettirdiğimiz hiç kimse de bizi hediyesiz bırakmaz. Ben evet. rahmetli babamın e, vefatının arkasından bazı insanlar, mesela çocuklarını tedavi etmişim kıymetli hocam, bana taziye ziyaretine geldiler. Yani e, işimiz bitmiş, gitmiş yani... E, Çocuğu da aldı yanına, mesela bir beyefendi, onu hiç unutmuyorum, taziye ziyaretine geldi. Ve kelamı kibarla dolu, o kadar güzel bir konuşma yaptı ki bana. Ya ruhum böyle yıkandı, o kadar acılıyım, o kadar dertliyim o sırada. Bir insan geliyor, size çok güzel sözler söylüyor ve ruhunuzu yıkıyor, gidiyor. Vazifelendiriyor Kemal Bey. Tabii onu vazifelendirilmiş vazif yani. Evet. Çok enteresan geldi bana o. değil ne yaptığını. Evet muhtemelen evet. ya da farkında vazifelendiriyor ve geliyor Kemal kolumun Kemal diye bir sıkıntısı var git ona, git ona anlat diyor ve tamam. seçtiği adam da daha evvel sizinle alakası olmuş bir insan bir baba siz evet. çocuğunu tedavi etmişsiniz evet, bu evet. bu ruhani ilişkide geliyor ve size ihtiyacın olan şeyi veriyor bu o 40 dakika konuşan adama söyleyin o tabi bir prototip o <gülüyor> Ona söyleyin karşısındaki garibin de kalbine öyle bir söz düşer ki o 40 dakika konuşan adam onu aramıştır yıllarca bulamamıştır. Ha, onu deli. ikaz edelim. Bu bir şey olsun aramızda 40 dakika konuşan adam bir prototip, <gülüyor> şifreli şifreli şeyimiz olsun bu. Evet. Haberleşme, <gülüyor> kripto sözcük. <gülüyor> 40 dakika konuşan adamın karşısındaki garibin kalbine bir ışık düşer. O adam o ışığı aramak için kaç para, kaç zaman vermiştir, kaç kitap okumuştur bulamamıştır. Onu, onu da haberdar olsun yani. O bir baklava ısmarladı bir kırk dakika konuşmasın. Tabii. Şimdi hocam bu dördüncü senemizin inşallah son programının, dördüncü senemizin son programının diyorum Allah ömür verirse, inşallah gayret, şevk, sıhhat verirse eee inşallah 5. yere oh, devam oh, ederiz. Allah olsun oh, inşallah Hümet diyelim. Şimdi ben e, acaba diyorum bunu bütün bu bu yılın sohbetlerini Şeyh Galip üstadımızın e, şu dizesiyle ifade edebilir miyiz? Onda bir lurlarlaştırabilir miyiz? Tebellür ettirebilir miyiz? Evet. O da şudur. Geçti gün ferdai ko saat bu saat Dem buda. Eyvallah. Sizin tefsirinizle e, devam edelim. Geçti gün, ko, saat bu saat, dem da. Bu yine bana benzer bir başka beyit var. Geçti mazi çekme istikbale dem, çekme istikbale gam, dem bu demdir, dem bu demdir, dem buda. Biz zamanı bir çizgi olarak düşünüyoruz. Ama bir düşünce de zaman müdevvel dönüyor. Şimdi zaman döndüğü zaman mazi ve istikbal birbirine karışıyor. Ee, ama çizgi ise mazi ve istikbal var. Peki şu anda biz anlı yaşıyoruz. Bundan bir dakika evvel mazi oldu. Bundan bir dakika sonra istikbal olacak. Ama şu anda ben... Biraz evvel konuştuğum kelime mazide kaldı. Şu anda ben hali konuşuyorum. Haldeki o hal biraz evvel e, istikbal idi. Dolayısıyla bizim içinde bulunduğumuz anı değerlendirmemiz lazım. Her an bize verilen bir lütuftur, bir imkandır, bir inayettir ve bir imtihandır. İçinde bulunduğumuz hali, bize verilen şartlar muhaceyesinde o şartları mutlaka ve mutlaka dikkate alarak hayır ve selamet üzere, değerlendirmemiz lazım kaptanın reçet, reçetesi belli rotası belli, seyir defteri belli emirler ve nehiler ve muhabbet ve ruhun ve kalbin e, vazifeleri, bedenin vazifeleri bunlar hepsi belli ve çok net zaten İslam çok nettir her şey ile nettir ondan sonrası kalbin ahvali o başka bir istikamete gidiyor ve içindiğinde bulunduğumuz, yarın yaparım yok. Şimdi ne yapabiliyorsak onu yapacağız. Dolayısıyla dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Zaman bu demlerin birleşmesiyle oluşan bir hadise. Dün, dün yaşadığım zaman haldi. Önceki gün için istikbaldi. Bugün için mazi. Bugün, miladi tagilde 31 Mart Perşembe, şu anda hal. Dün için bu istikbalde, yarın bu maziye olacak. Şu anda ne yapabiliyorsak odur. Bizim Bize öğretilen, bizim anladığımız da budur. Yarın yaparım. Hayır, şu anda ne yapabiliyorsan elindeki imkanlarla gücünle, kudretinle, ilminle, irfanınla, sağlığınla, muhabbetinle, ne yapabiliyorsan odur. İstikamet belli. Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya diyor yani. <gülüyor> Şimdi tabii adam çok yanında çok real konuşuyor. Ben zaman zaman Emir Zola gibi görürüm Necip Fazıl Bey'i. Çok realistir. ama zaman zaman da derin bir mistiktir. Tabii Sakay Sakarya üzerinden yolunun varlık onun hakikaten gerisey ve söylemiş ne yapılacağını söylemiş ve tatbik etmiş. Ve bu tatbikat bize kadar gelmiş. Sadece kitapla gelmiyor. Bazı ilim erbabının yanıldığı nokta orası. Onun vazifelendirdiği varisleriyle de geliyor. Sadece kitapla gelse o kadar etkili olmaz. O varisin haline bakıyorsunuz. Bu çağda varisin yani peygamberin varisinin istinasına bakıyorsunuz. Nasıl bakıyor hadiseye? Moderniyetlerin getirdiği imkanlarla olan ilişkisi ne? Nasıl yaşıyor? Nasıl bakıyor hadiseye? Nasıl yönlendiriyor? İşte onu gördüğünüz zaman diyorsunuz ki Aa, bu tatbikat devam ediyor. Ve üzerimizde onların lütfu, inayeti, himmeti sahiban oluyor. Onun için şu gün, şu an ne yapabiliyorsak odur diye düşünüyorum. Eyvallah. Hayata zaman katan, zamana hayat katar aslında kıymetli hocam. İçinde bulunduğumuz anı doya doya, derinlikli olarak yaşayabilirsek, o an belleğimize geniş ve zengin bir tecrübe olarak kaydediliyor. Mesela dostlarla canlı bir sohbette geçen 2 saat, televizyon karşısında geçen 10 saatten daha kıymetli oluyor. Aynen öyle. Birinden geleceğe bir hatıra taşımıyorsunuz, öbürü ise hatıralar haline geliyor ve geleceğe taşıyabiliyorsunuz. Ve sizi inşa ediyor. Çok evet, önemli. sizi inşa ediyor. Zamanı o bakımdan... E, İyi değerlendirmek lazım. Ee, i̇nsanın kederli zamanının e, mahiyetiyle neşeli zamanının mahiyeti bile aynı değil. Yani keder içimizi daha derin e, oyabiliyor. Her medeniyetin bir e, zaman tasavvuru var. E, bilhassa bizim medeniyetimizin ve biz o zamanın aslında terbiye ettiği çocuklarız. Bunları daha önceki programlarımızda konuştuk. Zaman bizim içimizde, zamanı biz yapıyoruz. Her birimiz bir sosyal zamanın içine doğan sosyal varlıklarız. Sizinle bir sohbetimizde, Ramazan üzerine bir sohbetimizde torunlarınızın evde olduğunu ve Ramazan'ın gelişini kutlayan hazırlıklar yaptığını söylemiştiniz. <gülüyor> evet. Ramazan zamanına hazırlanıyor çocuklar. Evet. Ne kadar güzel bir şey. Evet. Ne kadar güzel bir şey. Kendi zamanlarında yaşıyorlar. ...Kristmas zamanında yaşamıyorlar bu çocuklar. Evet, evet, evet. Ee, yani bu zamanı hissedebilmek... ...Ramazanla gelen sevinci hissedebilmek... ...efendim kendimize mahsus zamanları... ...idrak edebilmek... ...fevkalade... ...önemli. Kendi zaman telakkimizi bence... ...yitirmememiz gerekiyor. Hatıraların okutsi saatini... ...kalbimizin kendine mahsus zamanını... ...ayarlayabilmek lazım... Benim babaannem rahmetli fecirde dimdik ayakta bir kadındı. anaannem de öyleydi. İkisi de çok sağlam Anadolu kadınları. Ee, anacığım rahmetli de öyleydi. Fecri selamlayan, hayatı beş vakte göre tanzim edebilen insanlardı. Ee, biz de dem bu demdir, saat bu saat derken anın hakikatine e, erebilmeyi, anın Hakkını verebilmeyi, anı dolu dolu yaşayabilmeyi, İbnul Vakt olabilmeyi, vaktin evlatları olabilmeyi vurgulamış oluyoruz zannediyorum. Allah'a efendim, evet. Gece evet. tekrar hayır dileyelim inşallah. Bu sohbetinde hitamını ortaya koyalım. Mizelerine e, nasip olursa devam etmek ümit ve diyelim efendim yani. Gönlünüze, sözünüze bereket kıymetli hocam. E, ben... Hakikaten benim için bir mazhariyettir sizinle söyleşmek, e, estağfurullah, e, sizinle söyleşmek, sizin dizinizin dibinde oturmak. Tabii, İnşallah tabii. pandemi e, bitsin de yeniden e, karşılıklı e, radyo ortamında bu söyleşilerimizi yapalım. İnşallah. Geçen bir izleyicimiz demiş ki, ya tamam sohbetler güzel, hoş da. eskiden... Çay şıkırtıları oluyordu, bardak şıkırtıları oluyordu. O daha güzel oluyordu. <gülüyor> Demek mikrofonlar almış o sesi. Bardak. Evet evet. Evet. evet, evet, olur inşallah efendim niye olmasın olur inşallah. İnşallah. Kıymetli hocam sözünüze, nefesinize bereket. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Erkam Radyo'nun çok kıymetli dinleyenleri. Kıymetli Hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Sayar bir senenin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize bizimle olduğunuz, bizi yalnız bırakmadığınız, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu programın gördüğü teveccühte sizin bu sohbetin paydaşı olmanız, sizin bir kenardan bu sohbeti zenginleştirmeniz, gerek e-postalarınızda, gerek değişik mahfillerdeki iletilerinizde, ee, bu sohbetin candan tanıkları olduğunuzu hissetmemiz çok önemli bir rol oynadı. Ee, ve e, bu enerjiyi yıllardır e, devam eden bir şeyler paylaşma enerjisini bulmamızda büyük bir e, payı oldu bunun. Sizler de e, bugünlerde hani çok klişe bir e, söz var ama yine de güzel bir söz. Sizlerle iyi ki varsınız diyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Hem Erkam Radyo'ya bize bu imkanı sunduğu için... Hem sizler orada olduğunuz için teşekkür ediyoruz ve dem bu demdir, saat bu saat diyoruz her anın hakkını verebilmek gayesiyle şimdilik bu dönemde veda ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.